Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Oh, ikinci insanları filizi günaydın bir kez daha. Modern sabahlar, bu sabahta yanınızda. Daha önce bir röportajımda söylediğim gibi insan sesi bir enstrümandır sevgili dinleyiciler. Ankara Life dergisinin Mart, Mart ayındaki <gülüyor> sayısındaki röportajımda söylediğim gibi insan sesi bir röportaj. Buyurun efendim. İnsan sesi bir röportaj dedim. Bütün röportajda söylediğin... E, en canavıcı şey, şeylerden bir tanesi sil, bu. atmış oldun. Sil, silip atmış oldun ya. Niye? Ne oldu? İnsan sesi bir röportajdır ne? İnsan sesi bir enstrümandır. Ha, öyle miymiş ya? Pardon ya. Yanlış söylemişsin. İnsan sesi bir röportajdır mı? <gülüyor> dedin, evet az önce öyle. Ha, dedim. Yayında öyle dedim. Ama pardon. Ha, sen Dark röportajda mı Mart sayısında... Sevgili dinleyiciler bakmayın böyle ne dediğini bilmeyen bir adam gibi göründüğüne... Bir e, röportaj yaptınız çok güzel şeyler. Son derece hakimdir. Dün ne kadar üzüldüm, ne kadar sinirlendim. İnsan sesi bir enstrümandır. Yani şu Ankara Life Mart sayısını yeterince duyuramadığımız için insan Benim oradaki radyoculukla ilgili fikirlerimden mahrum kaldı. Yo bence hala geç değil. İnsan sesinin bir enstrüman olduğunu bir kez daha söylüyorum. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler siz de randevu alıp e, <gülüyor> Ege'ye benim abi. benim insan benim sesim hangi enstrümandır diyerek gelip sorabilirsiniz çünkü benim ben Oktay Demirci olarak hemen bu soruyu sordum Her, o zaman şöyle Demek yapalım. değildir ki dünya sizin etrafınızda dönüyor Öyle değil. Bayır. Öyle değildir ama merak edebilirsiniz Bu en doğal insan hakkınız ee, Mesela stüdyomuzda bir e, hocamız daha var Fahir Hoca <gülüyor> <gülüyor> Aynen Ege Hoca gibi O da insan hangi <gülüyor> mesela nasıl, estürme, Fahir Hoca da başka şeyleri anlatacak Çok, çok teşekkür ederim Oktay'cım Hemen ben bir Cim Oktay Hoca'cım Hoca'cım zaman içinde Oktay'cım oldu. Oktay hocacığım, Oktay hocacığım. Şimdi şöyle insan sesi bir enstrümandır. Örnek vermek gerekirse kiminin sesini piyano diyebiliriz mesela bir enstrüman. Mesela kimisi Gitardır. Mesela Julio Iglesias. Mesela... Kadife sesli. Kadife sesli. Nedir Julio Iglesias? Kadife bir enstrüman mıdır? Tartışılır. Hayır. Gersin <gülüyor> diyecek ki kardeşim kadife kumaştır. Demin ben biraz bastırsaydım röportajda insan sesi bir röportajdır dediğini kabul edecekti Hayır. Ya, sen gelmeden az önce. Az evvel. Öyle mi demişim ben diye. <gülüyor> öyle yani. O yüzden her soruya da cevap alacağız diye bir sen bittin yok. zaten bundan sonra bana sakın efendim sağda solda tek başına röportaj verme bunlar gitti o dönemler geride kaldı Ege Niye onlar bitti nasıl ki benim ekişim var insan sesi bir enstrümandır da benim için ekişten hallice bir durumu vardır ekiş benim. sendikası bitiyoruz bu <gülüyor> zaman <gülüyor> ikinizin de solo röportaj hakkınız Pardon, doldu oldu. Pardon. galiba doldu Oktay yani. Bey çok özür dilerim ben acaba burada sadece Fahir'in ekişini mi eleştiriyorum yoksa bir bekar yaşamı dosyasını açıyor muyum ona da bir şey yapalım. Ha Fahir senin iki tane so solo röportajın var ya. Yani ama bir ha, sola, tanesi... Solo röportaj zaten kimseyi kendini bağlar. Fahir modern sabahlar röportajını kendi fikirleriyle. Çünkü hepimiz adına konuştu. Hepimizin ek vardı. <gülüyor> Ben... E doğru da söylemedim değil Fahir... mi? Fahir'de... Doğru da söyleme, yani insan doğru söyleyince yemin ediyorum, yani insan doğru söyleyen hayvan. Yani hayvan. Ya yani şöyle, <gülüyor> şöyle solo röportajlarda galiba diğerlerini ee... bağlamadıktan sonra serbest. Serbest. Ben şey demedim ki orada. Fahir ve Oktay da bu fikirde. Biz insan sesinin enstrüman olduğunu düşünüyoruz. Demedim. Ben. Yani bence... ama demeye getirdi. Diğerlerini bağlamadığı süreci değil. Orada yani net itiraz edilecek bir şey olmasa da sol röportajda diğerlerine şey olacak, konuşulacak bir şey verdi mi, vermedi mi? Bence ben ona bakarım. E yani yani o konuda zaten konuşuldu. Ikinizde... Benim en önemli olan zaten haber konuşuldu. Bu arada Ankara Life dergisi de yani geçen sayı hakkında değil de bu sayı hakkında konuşularken ki diyordur belki ama konuşturan bir haber oldu. Yani, yani. Ayrıca orada bize de söz verilmiş. Madem orada yazıyor röportajda. Diyor ki e, Fahir'le Oktay'la ayrı ayrı bak Nasıl insanların arasına kin ve nifak tuhumlarını ben şimdi bunu... Kızcağızlı biz orada konuşurken kıza bağırdınız diye onu yazmak zorunda kalmış. Evime de gelip bağırmasınlar diye. Ya göreceğiz bakalım. Oraya yazılmış. Ben onu dava ederim. Sürüm sürüm süründürürüm. Ben sana söyleyeyim arkadaş. Ben de şayk olarak yazılı metin var. Var mı Oktay? Var tabii canım. Yani senin hakkını da koruyacağım. Ben bu böyle böyle <gülüyor> gitmez. <gülüyor> o yazılı metini mahkemeye götürdüğünde... <gülüyor> ...Hakim Bey'in şey diyor. Pardon özür dilerim delilleri inceliyordum da. İnsan sesi <gülüyor> enstrümandır. Yani. Ben o kısımda kaldım. Orada da bir kişi olarak ben gelebilirim. <gülüyor> ya ben işte o, o bence çok güzel. Yani solo röportajlarınızda diğerlerine... diğerlerini, diğerlerini dediğimde iki kişi. Yoksa kamuoyu değil. Yani. İki kişiye e, konuşulacak bir şey verdi mi? Fahir de verdi. Ege de verdi. verdi. Ege sen Ege, Ege verdi diyorum ya akın akın insanlar gelecek sana Ama Kütahya'dan ben... adam gelecek bu Serseniz adam insan benim... sesinin ne olduğunu hangi enstrüman olduğunu şey bu işte benim bu yaptığım nedir biliyor musunuz yani biz bugün her gün gazetelerde dersizlik, bir dersizlik bir haberler ya. okuyoruz ya İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre tavşanların şey olduğu ortaya çıkmış falan diye aynı şekilde İngiltere'de de bugün Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre insan sesinin bir <gülüyor> enstrüman olduğu ispatlandı diye konuşuluyor hepsi benim Ankara'daki <gülüyor> <gülüyor> de bayilerinizden diyemeyelim de dergiyi alan yakınlarınızdan <gülüyor> isterler, etkilerini isteyiniz. <gülüyor> <şeyleri gülüyor> isteyiniz. Çok teşekkür ederiz. Ana, Bu açıklamalarından dolayı. Bugün çok, <gülüyor> bugün, bugün çok önemli bir gün. Bugün çok önemli bir gün. gün. Ödül alıyoruz bugün. evet Üstelik üçümüz aynı anda mı alıyoruz? Üçümüzü aynı anda alıyoruz. Yoksa ee... solo röportajları olanlar, burada olanlar. Aa, lütfen Oktay bir saniye kaçta alıyoruz? Ne zaman alıyoruz? Ankara'nın en prestijli ödüllerinden birini alıyoruz. ceride Kantar ödülü. Aa, çok güzel. Ankara Üniversitesi'nin değil mi? Tabi tabi. 1945'te kurulmuş bir üniversite kulübü. Düşün. Düşün. Sizde Siz daha... kantör ödülleri bugüne kadar e, ilk kez bir radyocuya veriliyor. Radyocu mu? Yani radyo dalında veriliyor. Öyle mi? İlk defa mı radyo i̇lk kez, veriliyor? İlk kez. tarihte. Yani. Herhalde o röportajın da etkisi olduğu gibi geliyor Ege. Sen yani haberin yok o röportajdan. Çünkü biz Mart ayında öğrenmedik mi? Mart ayında öğrendik ve ben bence e, o son lafı etmen Mart ayında aday olduğumuzu öğrendik. Hı, evet. Ama yani bilmiyorum Ama ben. Ama dediler ki yani siz sonuçta insan sesini, insan sesimi, kapı sesimi hiç fark etmiyor sizin düşünceleriniz. Ben de tabii oradan manevi aldım ve ilk fırsatta ilk röportajımda insan sesinin bir röportaj oldum. <gülüyor> Biraz... İnsan sesinin bir enstrüman olduğunu ve aynı zamanda orada bazı sözlerim de kesilmiş. Ben o röportajda ...şeyin de altını çizerek söyledim. Prenses olmak için bir prens'e ihtiyacım yok. Ben kralın kızıyım Keşke diye. İşte onu da söyleseydin haklıydın. Onu yani. da söyledi. O kesilmiş o. Bazı kesinmiş. Çünkü bazı yani. yerlerde saçma sapan böyle düdük gibi kalmış laf ortada. Ben de anlamıyorum. Başı sonu resmen kesilmiş yani. Ya bir şey diyeceğim. Ödüllüğümüzden biraz lütfen Ankara Üniversitesi evet. Hukuk Fakültesi veriyor değil mi bize bu ödülü? Evet. Ne zaman gidiyoruz bugün? Böyle açık mı? İzlemeye açık mı? Kaçta alacağız ödülü? Ve nasıl alacağız? Ve nasıl alacağız? E, Kıyafet zorunluluğu var Nakit mı? mı? Nakit olarak bir para da veriliyor. Evet. Üstelik bu yani üniversite bünyesinden de değil. Döner sermayeden verilecek e, bir... <gülüyor> kendi harçlıklarından arttırdıkları bir para. Tabii ki ama döner e, sermayenin çok de bir katkısı olmuş. Egecim. Olmuş mu orada? Ol, döner sermayenin katkısı olmuş. Adam başı 50'şer bin lira. hamhum hum diye bana mesaj geldi. Onu <gülüyor> Hukuk... indirirsiniz dedi. Biz bu şey hukukla ilgili işlerimizde kullanabilir miyiz bu ödülü? Tabii Tabii şeye yazmana evet. gerek yok mesela. Vekaletname'ni yaz, yazmana gerek yok avukatı. Yani yani böyle o, böyle bir... Ödül. ceride Kantar ödülü. Kantar'ın bir fotokopisini aslı gibidir ama. Aslı gibidir'inin aynısının aynısını, şeyini verirsen... Zaten onu da bir kasaya kaldıralım derim ben ceride Kantar'ı. Tabii tabii kasaya kaldıralım. Kasaya dükkanı kaldıralım. Kasaya Dükkanı asabiliriz. Kasaya kaldıralım. Dükkanı asalım. Egeciğim kasaya... Kasayla beraber Siz dükkanı asalım. çok büyük... Yeri. Bence ödüle bir bakalım. Ödül müdeyi. Ondan sonra bir de ödülü verenlere bakalım. Ödülü verenler mi diye. İkisi de doğru çıkacak büyük ihtimalle. Ondan sonra alalım ona göre bir şey yapalım. Ona göre yaparız. Plaket bir şey bir mi şey. verecekler bize yoksa böyle üç boyutlu böyle bir şeyler mi? Üç gibi. boyutlu. Dergisi de mi varmış galiba bunun? Dergisi Gordon de var tabii Ciddi ki. O dergide değil. de e, röportajım çıktı benim. <gülüyor> Onda da mı çıktı? Samsun'da <gülüyor> senin bir eee olduğunu anlatıyor. Ankara Hukuk Fakültesi'ne Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne teşekkür ederiz bir kere daha. Çok teşekkürler. Hakikaten de bugün biz Hukuk Fakültesi'ne bir kere gitmiştik. Hmm, o evet, inek bayramında. İnek bayramı mıydı? O bayramda. Evet, evet, bahar tabii, şer, tabii. bahar, şenliği bahar vardı. şenlikleri kapsamında bir söyleşimiz vardı. Şimdi bahar şenliği yok galiba. Çünkü geçen sefer bahar şenliği sırasında tam bizim söyleşimizin ortasında birisi salona dalmıştı. Arkadaşlar şey başladı demişti. Ve o başlayan şey bizden daha eğlenceli olduğu için herkes. Hep beraber çıkıp. Ya işte bölüm... bölümlere herkes kendi bölümünden diğer bölümlere laf sokuyor. Atış, aşık atışması mı? Aşık atışmasından daha öte bir şeydi. Öğrenme atışması gibi bir şey. Bilmem ne okunuyor arkadaşlar falan diye. Evet her bir bölüm... adı vardı özel bir adı vardı. Yani Çok öyle. eğlenceli Ankara üniversitelerinin var hani. Güzel valla. Bakalım başlamış mı Bahar Şenli? Bah Bahar, şenli yok alakası, Bahar şenli alakası, alakası yok. Alakası yok, alakası, alakası, alakası yok be yavrum. Alakası yok be çocuğum. Benim bildiğim şehirde ne zaman hava kötüyse ve yağmurlar yağıyorsa Bahar Şenli, şenli başlaması, başlaması Başlamıştır. Ki Doğru. 15 gün 20 gün böyle sürecekmiş çocuklar. Ben bu sabah artık isyan ettim ya. Ne ya nerede yaşıyoruz ya? Ekvatorlu muyuz biz abi? Diye ben tabii öyle akşamleyin uyudum. Rüyamda başka bir tipleme olmuş. Böyle uyandım. Ne bu abi? Ekvatörlü müyüz biz abi diye uyandım. Üç boyutlu yazıcı çıktı. Evet, onunla ilgili haberler okuyoruz E yedim. Vardı zaten. Ya vardı, Hatta benim arkadaşım oluyor. Ne eee. bir onu o zaman bir şey soracağım sağlam mı oluyor onun üç boyutlu şeyleri çok sağlam oluyor hangi malzemeyi kullanıyor yani mesela ne bileyim böyle bir kartuşu bağlı kartuşu aldım kartuş, kartuş, kartuş ne ortam bir malzeme kartuş kartuş deniyor herhalde. canım yine yine kartuş içinde bir ince işçilik var sağlam bir şey mi o yoksa böyle dekoratif süs olarak kullanılıyor yok yok sağlam mesela. bir şey fiş. Ya millet mesela. onu şey yapıyor oradan fiş mesela evde fişin yok yandı oh. kullandığın fiş yap üç boyutlu fiş yap. hadi bakalım Hemen, koş fiş Hayır, buraya geleceğini nasıl düşünebilir ya? Getirdik valla şunu yani üç boyutlu fotokopi nereye getirdik? Ya fotokopi öyle dedim. Ne dedim? Işte, bilgisayar mesela, bilgisayar çık. Ama pahalı tabii kartuşları dediğim gibi çok pahalı. Ee, ama esas dünyanın konuştuğu oradan e, yapıyorlar bilim insanları e, protez vücut üretmişler kafatası dahil. Ee mi nasıl? Ne? Tabii canım kemiğini 3 boyutlu ne imal kemik, zaten kemikli. Ya, şey? Kemikli falan birebir yapılabiliyor kemik. Ben sana söyleyeyim yaparsın da yani oğlum. Senin kafana kazara bir şey oldu. Tamam. Diyelim ki oldu. Oldu diye. O bölgede kemik baktık. Buraya böyle gitmez. Ne yapıyor? Aynısını daha printer'dan. önceki şeyler. printerdan print out a. Kaç kopya diyor mesela? 3 kopya Bir Bakıyor mesela koydu. Şekil biraz oturmadı. Landscape yapıyor. Hop landscape yaptı, bastı. Tak oraya yerleştir. Ege yemin ediyorum. Aynı Eskisinden kafa. daha iyi. Daha, daha iyidir, Ve kafa daha tık tık çalışıyor. Öyle sağda solda insan sesi bir enstrümandır gibi laflarda etmiyorsun. Ben o lafın arkasında duruyorum. Şöyle ki ben onu bu yani e, her ama, yerde de Ama şunu da, da bu kafa bu kafayla arkasında duruyoruz. Kafa. Yani e, print aldığın kafa <gülüyor> ne alakası var? O dönem benim kafam başka tip bir başka kafaydı. kafaydı ne, ne kafası? kafası abi. Ne kafası abi. Sorularında Sorularına da cevap vermiş olacağız bu printer'dan çıkan eee şeydi uygulamalarla. E, Vallahi e, protez vücut demiş, kafatası demiş. En fazla e, protez olur. vücut biraz anlamsız bir laf değil mi ya? Ya hayır işte kemik protez olur. vücut hani tek tek parçalar protez olur da komple vücuda protez demek. Can yedek parça orada or bir kenarda düşün. bir tane beyin var. Ona vücut mu takıyorlar? Ay canım yok öyle değil, protez vücut dediğimiz ee, beyin dediğimiz çok güzel. O konuya da değineceğiz biraz daha. Beyni... falan mısa el? Kafa yapmayın burada. Evet pardon birden içimden gene başka bir şey çıkıyor. <gülüyor> Tasierlerde yazacak mı ya fotokopçılarda? Üç boyutlu <gülüyor> çıkıldığı zaman. Valla millet oradan orada neler neler çektirecek ben ondan çok, çok. Her her türlü malzemeniz birazcık ucuzlayacak. Ne yazacak ya? Bir siyah yazıyordu bir renkli yazıyordu. Hemen anlaşılıyordu Kırtasinin camından. Şimdi ne yazacak da anlayacağız hemen. Bir cümlede. Hemen Bir A3'e basılıp basılı ve anlaşılacak bir şey düşün. Ya a e Protez, B protez vücut. 3 protez, 3 kafa Üç boyutlu yapalım. Topi geldi diye üç boyutlu bir şey olacak orada. Üç boyut Aynen abi. Cama yapışmayacak benim en büyük sıkıntı Dükkanın o? önüne koyacaklar. ha doğru. Eczanelerin önünde şeyler var ya. Balon gibi. O zaman azıcık reklam da dinleyelim. Reklamlarla sonra tekrar devam anlıyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Matt eski tip bir şarkı yaptı 2013 yılında ne güzel yaptı Birileri de, de böyle yapsın Valla ağzına sağlık ağzını öpeceğim Abi illa yeni şeyler koymaya Ama gerek yok Ama şey de söylüyor orada bir yerinde galiba insan sesinin bir enstrüman olduğunu Galiba net bir şekilde bize anlatan Hoş bir şarkının içinde yoktu Röportajında diyor ki albümde insan sesini Bir enstrüman gibi kullanıyor Ama onu şey diye yazmış değil mi alıntı olduğunu Bay Ege Kayacan diye Yok orada çok Nasıl şey, Wi-Fi'ro hiç Bir, bir adamın lafı falan demiş ama yani. E nereden bilecek tabii o da haklı. Şey de var <gülüyor> röportajının sonunda insan sesi bir enstrümandır demiş. Uzun uzun anlatmış sesini falan ama yine de demiş geçinemiyoruz demiş. <gülüyor> ek işler demiş. Ek işlerde yaptığım oluyor demiş. Bakın şey de, demiş. <gülüyor> Entertainment dergisinde çıktı röportajı. Bir bekar yakışamı Mart Cardol'u. <gülüyor> adam resmen böyle poz vermiş kapıda. <gülüyor> adam bir şey söyleyeyim mi adam resmen yani ikinizin yaptığı e, solo röportajların <gülüyor> yani toparlamış röportaj yapmış ya ya ben artık artık yerde artık... herkesin dinlenebildiği bir ortamda Tam, demiş evet. ama Oktay şey onu yaptınız. ben görmedim öyle bir şey dedi en demiş. sonunda röportajın en sonunda pardon bitti teşekkür ederiz röportaj için demişler Hadi pardon kardeşim, demiş. o lafı ettiğinde röportajın bittiğini anlamamışlar ya pardon demiş Ya yani bir şey eklemek istiyorum demiş. herkesin dinlenebildiği bir ortam efendim atsan ben, ben de bir söyleyeyim de. Vay be. Erkan Petekkaya'yı tanıyor musunuz? Tanıyorsa. Evet. Erkan Petekkaya. Japon işiyle Yanık Koza dizisinden. Yanık Koza değil. Değil. değil. Şey mi? Jap Yer Gök Aşk dizisinden. E herkes bir gün Yer Gök Aşk'ta oynayacak elbette ki. Ona hiçbir kimsenin yani itirazı yok. 3-5 saniyeliğine oynayacak. Yani. Ne bir lafı vardır. Japon işi ondan sonra beyaz gelincik ondan sonra şimdi şimdisi Neydi? Aynalı Tahir Bey neydi? oynuyor. Ramazan Tatar. Ramazan değil. Hayır ne? ya şey. öyle bir geçer zamankideki kaptan değil mi ha, ha o. O değil mi? Lale Devri'ndeki şey değil mi o? Şimdi de nerede? Lale Devri'ndeki şimdi... kızın sevgilisi işte o şimdi şeyde oynuyor. Yer gök açtı. Adamın arkadaşını onun. Karael Dila Hanım. Dila Hanım. Dila, Dila Hanım. Hanım. <gülüyor> Teşekkürler. Bazı şeyleri biliyorum ya. Yani çok net oturmuş diziler var. Cuma günleri Dila Hanım. Pazartesi günleri ne olabilir? Ne olabilir? Yerde Aşk. Adana'dan, ee, Adana'dan! İstanbul'a Adana'da gelmiş. <gülüyor> Adana'da çekimler mi var artık? Ne var? Hemen ödül gecesine katılmak için İstanbul'a gelmiş. Erkan Pertek kaytörene ye, yetişebilmek için takım elbisesini e, uçak tuvalet, tuvaletinde değiştirmiş ve e, üzerindeki spor yani takım elbisesini giymeden önceki üzerinde olan spor kıyafetlerini torbaya mı koymuş. Torbaya koymamış, çöpe atmış uçaktaki. Bütün baştan aya, hepsi. Durumu, her şey. durumu mu iyi? Durumu iyi de. Mı bozuk. O uçaktaki çöpü biliyoruz ya. Küçücük çöp o. Eski kültavlaları değil mi? O değil be. Bir yanındaki çöp. şey açıyorsun. Oraya mı sıkıştırmış? Yok bir bazı uçaklarda sabit çöp var. Bazı uçaklarda da küçük oh. şey var. Uluslararası alınmış çöp kovası. Aa, bir de şeyler var canım. Oh. Yediklerinizi atmak için elden ele naylon torba dönderiyorlar gö ya. Ha kusma torbası. Yok canım hostes hanımlar geziyorlar gezerlerken. O. Oh. Yani. Herkes oraya şey mi atmış? Hamidye şey. sularını atmış. Hamidye sularını atmış. Katlanmış kot mu atmış? otururken. Tu otururken. Tuvaletteki çöp diyoruz ha, ya. Ha tuvaletteki çöp tabii ki. Tuvalette, tuvalette değiştirmiş. Çöp. Allah'tan sifonu şey yapmamış yani. Tuvalete klozetten kot çıktı. Çok zor bir durum. Kotta değil eşofman. Eşofman mı? İyi ki atmış o zaman. Ondan sonra spor ayakkabısı. nokta beni tarif ediyorsun. Sanki kılgıcıklığını mı şey yapıyormuşsun. Aa evet şu anda aynı fahir. Aynı senin işte bu ka kapişonlu. Üzerinde de böyle bir şey var Ondan sonra bunları Çok çıkarmış rahat. tamamen bambaşka bir insan olarak uçak tuvaletinden çıkmış Deolojik. alkışlar içerisinde. Helal olsun Erkan Petekkaya'ya. Aşk dur. olsun Erkan. O zaman madem oyunculardan bahsettik ilerleyen dakikalarda Radio 98. He. özel gösterimi Stalker. stalker. Lanetli kan. kan naled, olsun. naled olsun böyle kampa diye dedikleri ne? o değil mi? Kamp değil ya kamp. <gülüyor> Nalet olsun böyle kanı. Tamam orada bir kan merkezinin e, gençlerin başına gelen şeyden var. 24 insan Çarşamba günü Armada Sinem Aksimum'da gerçekleşecek özel gösterime davetiyeler bekliyor sizi sevgili dinleyiciler. Siz de aklınıza gelen lanetli kanlardan nasıl şeydir. bir yarışma yaparız şu anda belli değil ama ilerleyen dakikalarda davetiyeler sizi bekliyor burada Onu hmm. laton. Madem bir oyuncu istediniz bir oyuncu daha alt üst üste komboya gelsin. Kıvanç at putuğu. Şöyle demiş. Yavaşlat tutu. Yer gök Necat karakterinden hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yakışıklı olmamın faydasını hiç görmedim maalesef. Haydi <gülüyor> lan. Lan bırak demişler uydurma. Bilmem <gülüyor> nere salon reklamı, ne zaman ama. Lütfen bağırmadan önce dün, süreye geçindim. Dün demiş Oktay. Hayır hayır demiş de yakışıklı olduğumun faydasını son 5 <gülüyor> dakikadır hiç hiçbir faydasını Ve görmedim. Der, yıllarında mı görmedim? Demişse askerde mi görmedim? Adam doğru söylüyor. Son 2 reklamdan 5.5 milyon kazandığı rivayet olunan Kıvanç Tatlıdu TL 5.5 ee, milyon ne diyecek olursanız TL e 2 milyon oradan aldım. Bilmem oradan neyse falan filan. Bunları 2002. Mı 2002 <gülüyor> evet. Oradan, 2002. <gülüyor> ha Mumşar olarak de O zaman vardı bu arkadaşa 2002, oradan geldi bu ay. Best Model of Turkey birincisi olan ve mankenlikten oyunculuğa geçen Kıvanç şöyle dedi. Bugüne kadar yakışıklı olmamın bir faydasını ekstra kazancını görmedim. Ben... Ekstra ben, derken, Tamam o zaman şimdi oturdu. Şimdi ben, yani hali hazırda yakışıklı olmasının bir faydasını zaten görüyor da... Ekstra bir fayda. Ekstra yani, bir faydası çünkü, yani mesela yakışıklısınız size 2 milyon daha verelim. Hayır. Olmadı 5,5 milyon ekrandan alacaksınız. Allah Allah ben 5,5 milyonluk kadar yakışıklı olduğumu düşünüyordum deyip orada... Hayır, çok yakışıklı olduğunuzdan 1-5,5 daha vereceğiz. Öyle, öyle olmamış işte. Öyle olmamış ama ee, yani... Güzel de oynuyor ya ama Kıvanç Tatlıtu oyun şey ya. gelişti yani. Beren Saat'li şöyle kıyaslayacak olursak çok daha hızlı yol aldı değil mi Kıvanç Tatlıtu? Yemen. Yeah, yeah, yani Yemen yeah, hakikaten çak evet. noktasından nerelere geldi. Geldi yani. Kim Kardashian çantaları satıyormuş. Çantaları. Hangi, kendi çantalarını kendi mı, çan yoksa ta kendi tasarladığı <gülüyor> çantaları mı? Koleksiyonunun en değerli iki çantasını New York'ta yapılacak açık daha önce kullandığı çantalar. Altı e, aylık hamile biliyorsunuz kendisi. Evet şimdi bebek çantası kullanmaya başlayacağı için dana gibi. Sırt çantasında da bir oranın beziyle meziyle ben koyamam ki bu çantaları. Onun için şey diyorlar ya böyle millet kampçı çantalarına falan bakıyor. Tabii tabii. Çocuk büyüdükçe çanta küçülüyor. O kadar net. Çünkü çocuğa mı taşıtıyoruz? Yani mesela ilk önce çocuk <gülüyor> adam gibi şey yapmaya başlıyor. Kendi çantanı kendine taşımayı öğren. Kıyafet almayı bırakıyorsun, bez almayı bırakıyorsun, sağda solda yemek giyince yemek almayı bırakıyorsun. Bir noktadan sonra artık insan gibi bayağı yanında dolaşıyor çantasız. Öyle çok da büyük bir e, şey yok. Ya. önemli lafını bir daha bir yere not edebilir miyiz? Yarın öbür gün bir röportaj olur. Tabii tabii onu yazdım. İnsan büyüdükçe çocuk, büyüdükçe çocuk büyüdükçe çanta küçülür. Yaz virgül. Çocuk sesi Yarın, de, birgün, yanım, çocuk. Da... Abi de bir enstrüman'dır. Onu da yazar mısın? Ama sen de her şeyi yazdım. Ben... Yaz dedim. Yazayım mı okuyayım mı bilemedim yani. Sen bir daha söylersin Nazoza. Çocuk şey sesi bir enstrüman'dır. Çocuk sesi. Çocuk sesi keser sesi demiş. Ee... Benim abi acil bir çıkmam lazım. Bir dakika dur ya. şunu bitireyim mi? öyle çıkalım hep beraber. 10 <gülüyor> bin. Biri 10 bin biri 7500 dolarmış. Hı -hı. Bu çantaların değeri. 7500 dolarla alırım ben. Yani bu herhalde şey değil mi atacak atmak yerine bir... Bir garip paralanmış. 100 eden bir 3-5 lira bir şey olsun falan. Vallahi 7500 dolar. Oysakir da yani. kardeşin durumu kötü mü son dönemde? Kötü. Şimdi orada çocuğu Şimdi da, da altın falan. takma diye bir şey yok. E tabii. Doktor masrafları da bayağı bayağı tutmuş. Yani bir de Karaköçe düzenli işleri yok onların Kanye West. Durumu böyle. Yok Kanye West. Konser, bu hafta konser var. Hafta bu <gülüyor> hafta yok. Yok yağmur yağdı konser iptal. Ne oldu Kanye? Eli boş geliyor Kanye eve. <gülüyor> Ne oldu kanya? <gülüyor> Balık aldım diyor. <gülüyor> 300 gram hamsi almış. Kime yetecek o kadın hamile? Hiç. Kafa, bir oturuşta iyi duruyor. Kanya Kanya'da da hiç kafa çalışmıyor. <gülüyor> Çok özür dilerim. Yani. Ondan sonra düşünmüşler demiş ki kim demiş? Kanya'nın hakkı kanya. Benim ya. durumum belli. Bir hafta konser, 3 hafta yok. Yani yaz geldi. Geçen gün Konser yok. Açılışlara da davet edilmedim. Ne yapacağız? E demiş tek düzenli gelirimiz. Benim çantaları satışımız olabilir. Her Çok ay bir mantıklı. çanta satsa 15-20 bin dolar zaten gelir olacak. Geçen hafta Kanye West elinde doğalgaz kartıyla. Zira, Bütün metro doğalgazı. duraklarını gezmiş. Doğalgaz alabilir miyim? Kanye doğalgazı. Bey bir fotoğraf falan diye çok acelen var. Zira evde de doğalgaz bitti. Demirtepe durağında var. görülmüş en son. <gülüyor> Orada ucuz diye ama yok öyle bir şey. Her tarafta aynı doğalgaz fiyatı. Sabahlar Radyo Tümrüt'ü sabahlar, sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 17 Nisan 2013 Şarşamba sabahındayız. Ve 98. Radyo Tümrüt'ü özel gösterimi için davetiyeleri savurmaya başlıyoruz. Bir tanesini siz de kapabilirsiniz. Erkan Petekkaya haberinden yola çıkarak bugünkü yarışmamızı belirledik. Hayatınızda en enteresan nerede soyundunuz, nerede kıyafet değiştirdiniz? Kıyafet, kıyafet değiştirmek değiştirmek değiştirdiniz için. diyelim evet, de. Kıyafet değiştirdiniz soymuştum soyundunuz. diyerek böyle şeyler <gülüyor> garip. Onları genel anlattım bir gün de. O da başka Bugün bir Bugün anlatmayın. Yani şimdi çok da her Yani on kişi tuvalette soyunduysa bir kişi söylediyse hayır siz de biz ben de tuvalette soyun Ben de tuvalette soyun Ben de tuvalette soyun Bunlar söylenebilir. Bunlar o konuda bir sıkıntı yok. Ben bir merdiven altında. Merdiven altında soyundum. Telefonumuz 210-30-30. Nerede kıyafet değiştirdiniz diye soruyoruz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım sorumuzu. Vefayir'in hikayesini dinleyelim. Merdiven altı soyunmacılığı. Evet merdiven altı soyunmacılığı. Çünkü e, kabinler doluydu ve bir merdiven altı boştu. Ben de o merdiven altında hemen oracıkta soyundum. Sen, sen satın almak üzere olduğun kıyafeti denedin. Evet. Merdiven, e, altında merdiven altında o kadar mı acildi? O kadar acildi. A almak zorundu. <gülüyor> Dayanamadım çünkü. Ben bunu almak zorundayım hemen. Çıksın beyefendi hemen almak zorundayım. <gülüyor> Ama yok sadece beyefendiler yoktu. Ortak kabin sistemi vardı. Ortak kabin sistemi de biliyorsunuz ki. Kambiyo mayest, sistemi gibi. Kambiyo şey. sistemi gibi de. Bir kere de mutfakta soyunmuştum. Onu da anlatır mısın Fahit? Anlatır mısın? Maktimiz var. Orada da yine bir alışveriş esnasında <gülüyor> evet. e, mutfakta soyunmak durumunda kaldım. Çünkü gene kabinler doluydu. Gene kabinler doluydu. Alışveriş. Günaydın efendim. Günaydınlar efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? İrem er. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ögüne kadar çeşit çeşit yerlerde soyundunuz İrem Hanım. <gülüyor> bir de bize... G Göl başındayım şu an. Başında soyunmadım ama. Söyleyeyim mi direkt? Tabii. Direkt söyleyin ama biraz şey böyle sakin sakin ha. söyleyin. Ha. Şey, e, ya iki buçuk, üç yıl kadar bir çocuk tiyatrosunda görev almıştım. Oyuncu olarak da, senarist olarak da. Bir oyunda oynarken gittiğimiz okulun Kulisi yoktu. Yani soyunacak yer de yoktu. İlkokul mu? Evet, ilkokul. Yani en şey yanı da o herhalde yani. Yumurta kokulu motive yani. yanı, Yumurta kokulu <gülüyor> ilkokul yani. şeylerinden bahsediyorsunuz. <gülüyor> evet, e, o yüzden de kantinde soyunmak zorunda kalmıştık. Kantinde mi? Teneffüste mi, derste mi? <gülüyor> Çünkü o çok önemli. Yani kantin... <gülüyor> Tabii o nüans önemli dediğiniz gibi teneffüste değildi. Yani ders sırasındaydı. Kantinciye <gülüyor> özeldi yani. Evet Teneffüste olsa ben bu Ben bu puatyalardan istiyorum diyen çocuklar çıkabilir Kantini ekledik listemize Hanım, Çok teşekkür evet, ediyoruz Güle güle hoşçakalın kantinde Ne kadar güzel bir roman ismi kantinde. Bay, Bay Beyaz kantinde İngiliz anahtarıyla Ben de teşekkürler ee, Ben de otoparkta soyunmuştum ya. Kıyafet değiştirmiştim daha doğrusu Arabada mı? Yok arabada değil arabanın arkasında ama ama yani otopark o... mı, Açık otopark mı? Ben canım. de açık otoparkta çok severim Severim, çok severim. Hemen soyunurum. Orijink. Ama suyunurum. çok ben o kadar hızlı kıyafet değiştirebildiğimi bilmiyordum. Ben de. Yani insan donmaya kalanmamak için ne yapacağını şaşırıyor. Nasıl bir şey oluyorsa yani hakikaten. tabi biraz ayaklar yaralanıyor yani pantolonu çarpmaktan. Ama insan yani e, insan ciddi bir enstrümandır. <gülüyor> bir de değiştirme <daha> <gülüyor> kapasitesi bir enstrümanmış. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi Görüşürüz. İyi Çağdaş ben, Çağdaş Deniz. Çağdaş Bey hoş geldiniz. Nerede soyundunuz, nerede giyindiniz? Valla ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ee, lisedeyken ben lise takımındaydım, futbol oynuyorduk. Evet. Ve bizim maçlarımızı Ankara Adliyesi'ni bilirsiniz. Biliriz, Adliyesinin arka bir, bahçesinde var, evet. <gülüyor> Adliye'nin yanına bir saha vardır futbol sahası. Evet. Orada futbol sahasında bizim resmi maçlarımız olurdu ve hiç kesinlikle bir soyunma kabini hiçbir şey yok. Bütün 23 kişi dışarıda soyunur giyinirdik yani. Dışarıda. Adliye bahçesinde soyunup giyinenler. Yaz kış. Yaz kışmış Çağdaş Bey. Tabii tabii yaz kış. Adliye bahçesinin duvarının hemen bitişindeki sahada e, ortalıkta böyle soyunur giyinirdik. Kaç yani. yaşlarındaydınız efendim bu takım olarak? O zaman lise işte 17 yaşlarında plan. Aman en pis çağlarıymış. Yani en, en utanılacak yaşlar yani. <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Yani soy, soy, dışarıda soyunma en zor oldu yaşlar. Yalnız yani. yani bu tip dışarıda soyunma olacaksa da zaten takım halinde soyunmak galiba Tabi tek başına iş, çünkü soyununca manyak gibi bir manyak şey olursun. olursun. Takım halinde soyununca yani bir kaynar gidersin yani. Öyle bir Ama bir şey, şansınız olmuş. Tabi o yaşta bile şöyle bir şey var hem dışarıdaki insanlardan hem takım arkadaşlarından çekiniyorsun. O da doğru. <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler Çağdaş Bey. Görüşmek yani, üzere. Geçmiş olun, olsun. Demek ki ülkemizde kabin sıkıntısı var. Hiç bu e, konuşulmuyor. Var tabii. Ya, olmaz bu. Ne kadar insan ne kadar yerde üstünü değiştirmek zorunda kalmış. Bir telefonumuz daha var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Özlem Deniz Uğur. Özcan Deniz mi? Özlem. Özlem. Özlem, <gülüyor> Özlem Deniz Uğur. <gülüyor> Çünkü Özcan Deniz'in sesi de ince. Acaba bir... O konserler sırasında şey mi? Özlem Hanım neredesiniz şu anda? Ben şu an trafikteyim, otelden çıktım, Balgat'a doğru gidiyorum. Uzun da gitmiyordun. <gülüyor> evet yani böyle anlatılacak kadar da bir şey yok hikayesi yok ama neyse olsun yolunuz açık olsun bahtınızla beraber. Nerede soyundunuz Özlem Hanım? Bir dönem bir kente tenis derslerine gidiyordum işten çıkınca bazen geç kalıyordum eşimle birlikte gittiğimiz zamanlarda şey bir kent yolunda arabanın içinde çok şey Hareket şey, halindeki arabamı. Evet. Ama ben kullanmıyorum tabii <gülüyor> Eskişehir yolunun trafiğini geçtikten sonra bir kente sapınca daha sakin oluyor ya. Sapa yerlerde evet. yani. Evet. Arabanın içinde çok iş kıyafetlerimi çıkartıp eşofmanlarımı giydiğim olmuş. Yalnız arabada da kıyafet değiştirmek zor iş ya. Zor. Özellikle çok hareket zor. halindeki arabada çok zor. Yani işte bir şekilde oluyor. Siz ufak defek misiniz Özlem Hanım? Evet. He, evet. O zaman evet. var. Yani. Onun avantajı var doğru. Kesinlikle. Ben arabada ceket bile çıkaramıyorum neredeyse. <gülüyor> yok yok benim boyum 1.50 olduğu için çok sorun olmuyor. Hatta defile yapıyormuş yani arka koltukta şöyle bir dönüp hemen değişti. Peki Özlem Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ, Sağ olun hocam. Bak ne güzel krizi fırsata çevirmiş kriz dediğin kriz neydi? Gireli Fırsat. Krizi. Ben de fırsatı olur <gülüyor> imi ben... <sorayım> istersen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Senin cevabından sonra ben de. Şey. Doğru mantıklı da kriz dedi. <gülüyor> Sapa giderken canının sıkılmasını kıyafet değiştirerek kompanse etmiş. O mu Fahir Bravo. Kompanse dedi nokta. Yani çeşitleme. Günaydın. Evet. Efendim. Alo. kimle açıyorsunuz hep Buyurun. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim. Kabul buyurunuz efendim. Buyurun. Evet buyurun. efendim siz buyurun buyurun. Selam siz. ederim kardeşlerim Evet hayırlı işler. Evet ben. Mehmet Taştan, Mehmet Taştan, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Neredesiniz Mehmet Bey şu anda? Vallahi çetinemeç fulvarımdayım. gideceğim, birazdan. Geçtiniz mi o şey dikey çiçekleri? Allah, yüz milyonları, <gülüyor> tam yanımdan geçiyorum abi bunlar. Abi işte ya güneş enerjisiyle çalışan kistik olmak. İçine süt tabe. Peki Mesela. efendim. <gülüyor> Hemen evet, Mehmet ne? Bey alalım. Hemen Mehmet Bey içine e, güzellikler katarak. <gülüyor> evet dikeş e, çekleri keş, şimdi kendime geldim. Şeyde soyundum ben e, e, o, otobanda İstanbul'a giderken bir iş görüşmesine giderken <gülüyor> Hareket halindeki araçta mı gene? <gülüyor> ben kullanıyordum zaten şurada soyunayım burada soyunayım orada olmaz burada soyunayım yok kahvaltı ederken soyunayım derken İstanbul'a varmak üzereyken bir dinlenme tepsisine girdim hı hı. bir şeyler atıştırdım arabanın içinde değiştirdim dedim acık öteye çektim arabayı ama arabanın içinde yapamadım Böyle ütülü işte şeyler falan pantolonlar gömlekler bozulmasın diye Hüdö ile çıktım dışarı. Kapının arkasında soyundum ve giyindim. Hemen oraya çıktı diyorsun. Çok güzel oldu. Ese eseler gayet güzel oldu. Efefir aslında ne denir buna? Açık havaya girer. Açık hava tabi tabi direkt açık hava. Şehirler arası yolda açık hava. Peki. Şehirler arası yolda açık hava aynen. Peki çok teşekkürler Mehmet. İyi yolculuklar diliyorum size. Teşekkürler ederim. Görürüz sağ olun. Hayırlı işler <gülüyor> hayırlı işler efendim. Hayır <gülüyor> bugün <gülüyor> cuma da değil ama neyse yani. Şehirler arası. <gülüyor> Araba demek ki bir kabin olarak da düşünülüyor. Hele zaten kapıyı açtığın zaman hele hele kapıyı açtın kapıyı mıydı? açtın mıydı hele bir de aylardan <gülüyor> Temmuz'da <'u gülüyor> Temmuz <'u sattım gülüyor> bakın <gülüyor> <gülüyor> günaydın günaydın kimle görüşüyoruz hanımefendi ee, ben kolajentuva bilmem hatırlar mı kolajentuva kolajentuva kolajentuva değil kolajentuva diye geçiyor burada ya bilmiyorum onu gördünüz mü Facebook sayfasında birileri beni tipleme sanıyormuş. Alındım yani. Hadi <gülüyor> ya, aç olsun evet. ya. Zaten bütün tiplemelerimizin sıkıntısı buydu. <gülüyor> hep alın hep alınıyorlardı Şu anda bir kez daha tipleme olduğunu <gülüyor> göstermiş oldunuz. İspatlandı Tuban Hiç alınmasanız hiç alakası yok. <gülüyor> O telefonu kapatır mısınız? O, yani sevgili telefon konuşması sırasında telefon efekti de çok kolay yapılıyor. Yani Tuba Hanım <gülüyor> <gülüyor> sağdan <gülüyor> soldan <gülüyor> telefon sesi vererek gerçek olduğunuzu gösteremezsiniz. Bir, bir de radyo telefonlar gibi çalmıyor. Aynı aynısı aynı. ya aynı. Aynısı. Vallahi. E çünkü otude çalışıyorum. Bütün otudaki telefonların hepsi aynı çalar zaten. Sine evet. CTU gibi. Buyurun efendim hemen alalım. Ben şöyle ilginç oldu. Pilates'e gidiyorum. Evet. Ee, Pilates'e e, dersten sonra gidiyorum ve hani spor salonunda giyinecek vaktim olmuyordu. Zaten Pilates'te de full hani kadın oluyor yani genelde hı hı. birkaç erkek dışında. Direkt eşyalarımı alıp işte oradaki e, spor yaptığımız yere geçip direkt orada... Hemen oracıkla diyorsunuz. Edelim, Aynen hemen oracıkla. Bundan yürüyorum. sonra Pilates'te <gülüyor> o 2-3 adam yerine kaç adam göreceğinizi kendiniz düşünün hafettim <gülüyor> bu orada, açıklamalardan. Yok, <gülüyor> orada karşıda suyunuyorlar. Birkaç insan gelmeye başladı artık. Ben de geç kalmak pahasına da olsa aşağıda giyiniyorum. Yok ondan değil. Eşli dansların şey, erkek şeyi azalacak. Hop pilatese Pilates akacak önce. oradaki erkekler. Sizin bu anlatmalarınız, anlattıklarınızdan sonra. <gülüyor> Neyse o ilginçti. Onu söyleyeyim dedim ben Peki, de. Peki stüdyoda seyirci istedim. karşısında diyebiliriz. E, seyirci karşısında o zaman. O zaman, o zaman abi, adını Cürekar. Dubai. Ya ben zaten pilatesle ilgilendiği için hani ben orada takılıyordum kendi kendime. Sonra gene, ben de Siz gene sporya. kabinde Soymaya devam edin. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hiç belli olmaz. Pilates için <gülüyor> ne yapacağım. Öyle yapıyorum zaten. Tamam. Peki, teşekkür çok ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Hoş işler. Hayırlı işler efendim. Hayırlı işler. Hayırlı kolajen, <gülüyor> kolajeniniz bol olsun. Ne oldu? Masru sattı mı? Bu sene kolajen taban fiyatları açıklanacak haftaya. Hadi ya devlet kolejin gergin bekliyor. Ne yapıyorlar sonra? Bakanlığın önüne gidip şey mi? Bir tonlarla Yak... kolajenleri mi döküyorlar? Yakıyorlar. Mı yakıyorlar. Yani Kolajen yani. yakıyorlar. Kolajen üreticisi. Gelişan yani, yani, denize döküyorlar, gelişen. sokaklara Office, döküyorlar. Ofise gidiyormuş Tuba Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşürüz Merhaba. beyefendim? Erkan İşler ben. Erkan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda Vallahi e, ofise çok yakınım ya. <gülüyor> Tebrik Adam... ediyoruz o zaman sizi. <gülüyor> Vallahi bravo. <gülüyor> Herkesten bir adım öndesiniz bu sabah. Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun Salim. Peki Erkan Bey. Nerede soyundunuz, ne giydiniz? Ya Ben çok böyle hani değişik yani handballcıyım. Ben 20 yıl, 22 yıl falan handball oynadım. Hani statlar orada falan çok garip garip yerlerde soyundum. Ancak 8-9'da ben sigortacılık yapıyorum, hayat sigortası. Hı hı. Bir şirkette çalışırken benim soyunmam değil de basikasına soyunması çok garibime gittiği için ben size aramak istedim. Nerede neye şahit oldunuz? Şimdi bir dershanedeydim Siniver'de. Bir dershanede, bir dershanede işte, e, şey görüşme yaparken kapı çaldı. Kapıdan Hasan Şaş girdi. E, Bildiğimiz yani, futbolcu Hasan Şaş. Aynen öyle. E, girdi e, ve böyle çok hızlı geldi. Böyle hani taliplerdi falan. Yabancı var mı dedi görüşme yaptığınız zaman. Hayır yok dedi bizi göstererek. Sizi de hemen yabancı... içlerine aldılar yani orada sevilmişsiniz <gülüyor> Yabancı var mı dedi? Adam dedi ki hayır yabancı falan yok. Adam soyundu. Yani bir kotu filan vardı soyundu eşofmanları giydi görürsüz dedi gitti. Ne yapmış peki? Bu Yapık futbolculuk döneminde mi Hasan Şaş? Hiçbir şeyim yok yani nereye gitti kamptan mı kaçtı ona mı geldi yani ben garip garip yerlere soyundum ama ben bu soyunma hayatı boyunca unutmadım yani. E o zaman e, şöyle diyelim. Baya don, donduğum falan çıkardı mı? Erkan, aynen öyle aynen öyle aynen. Ha tamam. Maviydi ya. Çünkü <gülüyor> normalde yani donduğum. Hasan Şaş'ın donunun renginin mavi olduğunda. Şahit Bey siz hiç konuşmayın ben size küskürüm efendim. Aa niye küskürsünüz ayol? Ee, ben size Hayko'nun konserine çağırdım gelmediniz efendim. Ya evet ya evet, bu Erkan Bey beni aradı ben. şey dedi. Hayko'nun konserine gelir misin dedi. Akşamın ben dedi bak. 4 gündür çalışıyorum gelmiyorum dedi. ya. Yine bak. Vay vay vay çok, çok büyük, büyük ayıplardan size. biriymiş. Beni bir çağırsanız mavi donum yer gelirdim hemen. <gülüyor> Valla ben de uça uça gelirdim Erkan Bey. 2 kişiye küskünsünüz o zaman. bir Hasan Şaş 2 evet. Fahir, Fahir Ölç. Aynen öyle aynen. aynen. Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Görüşürüz hoşçakal Erkan. Güle güle. Ya normalde unutulacak şimdi, bir olay da bu. Bu unutulmayacak bir olay da ben de Erkan Bey'le ilgili unutulmaz bir anımı anlatmak istiyorum. Buyurun. Keçtiğimiz haftalarda bir gün telefon çaldı akşam saatlerinde evde yayılmışsın. Ondan sonra... Evden Erkan, mi arıyor seni Erkan Bey? Cepten arıyor. Ha. Ondan sonra... Farcim ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim abi dedi. Abi dedi biz de bir arkadaşla dedi Hayko Cepkin konserine gidiyoruz. Ne güzel abi dedim. Çok güzel. Bizim dedi bir tane fazla biletimiz var. Evet abi dedim. Bizde dedi gelir misin dedi. Şöyle bir ben de anladığım kadarıyla hayır demişsin. Sen ben de dört gün arka arkaya çalıştım diye bir yalan uydurmuşsun. Öyle kadar. bir şey yok çünkü. Öyle Aa, bir şey. Erkan, olarak mümkün değil. Erkan Bey. Aa, nasıl teknik olarak mümkün değil? Oktay hatırlasana yani o benim yoğun sabahtan akşam o raporları çıkardığım günden Ha Rapor günleri tamam. Pardon hangi raporlar ben, haberim yok. Senin haberin yok. Senin ruhun duymazken biz Oktay'da ne raporlar ne raporlar. Rapor çıkarmıştık. Ha, rapor çıkarıyordunuz tamam. siz doğru tamam. Abi ondan ver, bir, ben ne diye? Word yaptınız değil mi? Word play yaptınız. Yukarıdan yaptım. aşağı kiralık yazdınız. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşürüz efendim? Gülsün. Gülsün Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu bir şey mi yaptık Gülsün Hanım? Bize tavrınız niye böyle? <gülüyor> Yo tarifi. ben böyle birden yayına şey olunca böyle heyecanlanıyorum. Heyecanlanmayın çok <gülüyor> güzel gidiyor. Şey. Neredesiniz şu anda? İş yerimde. Nasıl bir iş yeri? Biraz tarif eder misiniz? <gülüyor> Fahir Bey yine iç çamaşırcı. Şimdi bak nasıl insanın aklı. Fahir Bey yine 12'den <gülüyor> <Ben> vurdunuz. <buyurun. gülüyor> Gülsün Hanım biz geçen gün sizin aklınızda konuştuk ama yayın dışında. Bizim bir evet. iç çamaşırı satan dinleyicimiz vardı. Bizi hiç aramıyor diye. Nerede bir acaba? Daha çok falan? konuşuyorduk. Siz dükkanın mı taşımadınız ne oldu? Devir mi şey ettiniz o. acaba dükkanı diye şey yaptı korktuk? Yo devam ediyorum. Sizi dinlemeye de devam ediyorum da aramıyorum. Aramıyorsunuz. Aramıyorsunuz. Aşk evet. olsun size Gülsün Bize Hanım. Bize bir yani. şey lazım oldu da öyle bir... Bize bir don lazım <gülüyor> oldu da oradan <gülüyor> atmanıza geldi. Sizin... sizin yayında konuşsaydım ulaşırdım size. Ee, Gülsün Hanım sizin kabininiz Efendim? var mı dükkanda? Evet var. Ama çok da denenecek şey değil galiba sizin sattığınız şey. Nasıl yapıyorsunuz onu? Vallahi deniyorlar. Deniyorlar mı? Deniyorlar. Siz şey yapmıyorsunuz ya denemesiniz şunu ya yani falan sonra üst üste de deniliyor falan. Bu, bu, bu tam en dikkat edilmesi gereken şey değil mi hijyenik olarak? Böyle bir mon yani, denemek gibi bir şey değil. Belki denenen kısım vardır ya. Hiç paketi açılmamış yani, olanlar vardır. Şöyle e, kilo falan tabii ki denemiyorlar ama süt denemek zorunda kalıyor hanımlar çünkü bir sürü farklı görsel olduğu için denemiyorlar. var, B'si var, C'si var. A kap, evet. B kap, C kap. Bunu 80'i var, 85'i 80 evet. var. Baleni Güş, var, baleni var. Fahir Bey daha iyi bilir. E, Esafulallah canım biz sizden <gülüyor> öğrendiklerimiz de varız. Güşün Hanım e, Türkiye'de Efendim? kadınlar e, süt ölçülerini bilmiyorlar diye bir şey okumuştum. Doğru mu? Doğru evet bilmiyorlar. Yıllardır yanlış sütyen kullanan bir sürü kadın var. O yanlış sütyen kullanımı ne yapıyor? Rahatsızlıktan başka bir etkisi var mıdır? Rahatsızlık verir bir de belki şeklin de bile çok uzun süre kullanılırsa. Hmm. Nasıl öğrenilir şey? Yani siz mesela uzmanı diyebilir miyiz sizin için doğru ee, ölçüyü sizden yıl, mi öğrenecek? 16 yıl. Ya yani ben sokakta gördüğüm bütün kadınların göğüs bedenini söyleyebilirim. Ve de tavsiyede bulunuyor musunuz? Siz böyle alıyorsunuz ama sizin numaranız budur falan diyor musunuz? Evet bulunuyorum. Eğer sohbet olursa söylüyorum. ve Öyle yani sohbet edip de sonra mağazama gelen insanlar da oldu. Ha, peki bir şey soracağım. Herkes yani Türk kadınlarındaki sıkıntı şeymiş diyorlar. Bu mesela atıyorum 85B'yi B aslında 85'i kap diye düşünüyorlar. B'yi şey diye, çevre diye düşünüyorlar, çevre diye düşünüyorlar evet. çoğunlukla. Evet. Doğru mu? Ya, evet, tebrik o, ediyorum. O kadar sene takıyorsun arkadaş <gülüyor> yani, yani. Bu doğru bu mu dediğin şey yanlış mı değil mi bu? Yanlış olan şey. Yanlış. Ha, yani C'yi böyle... B zannediyorlar o yanlış. Ha, Bir, o, aslında herkesin Fahir kadar hakim olmadığını düşünürse kadınların da hakim olmadığını Biz Bir ee, evet. özetler misiniz bize neyin ne olduğunu? Yani ee, kaç ölçü vardır? Şöyle mezro ile göğüs altınızı ölçtüğünüzde çıkan ölçü o ölçüdür işte 75 80 Göğüs altı dediğimiz. Koltuk altlarından. Yani, koltuk, koltuk altından, altından. Hı -hı. Evet yani e, göğüsle hani, e, bedenin ayrıldığı nokta Hı -hı. çıkıntının ondan sonra. E, bir de o çıkıntının en yüksek yerinden ölçüyorsunuz. Oradan çıkan rakam iki rakamın arasındaki farka göre harfle sınıflandırılmış o bedenler. Hı -hı. Yani şey işte, varsa 10 ile 13 arası B kap, 13 ile 21 arası ise C kap gibi Hı -hı. böyle bir standartı var peki efendim. Yani o, o yükselti büyüdükçe harfte büyüyor. A, B, C, D diye gidiyor. Ben de bu arada yani kadınlar bunu bilmiyorlar dedim. Ben de erkek ceketlerinde drop'un ne olduğunu bilmiyorum. Ha, o da kol ve etek kol, boyudur. Kol ve etek boyu. Evet. Bedenden farklı olarak evet. 52 drop'un ölçüsü. Mesela benim 56-8 de. 6-8 diye gider. 4-6-8 diye. 8. Biraz güdüksen 4 yani. 4 drop. Ha, mesela <gülüyor> biraz böyle bir maymuna kaçıyorsan benim gibi 8 Kollar uzun oluyor biraz. Uzun kollu. Tamam, peki Gülsün Hanım hemen e, sizin soyunma hikayenizi alalım. Ya ben e, bir şehirler arası e, seyahatte otobüste soyunmak zorunda kaldım herkesin içinde Çünkü şey e, Antalya'dan tatilim bitmişti beni o otelin olduğu bir yerden alacaktı otobüs. Hı hı. Beni almayı unuttuğu için ben böyle orada güneşin altında hiç ağaç yoktu bekledim. Böyle üzerimdeki tişört üstüme yapıştı ondan sonra acayip de sinirlendim yani oru haliyle otobüse bindiğimde direkt tişörtüm çıkarıp yeni tişört giydim Bil yani. Tepki olarak da aynı zamanda. Evet tepki olarak zaten otobüs o yolculuk kabustu indiğimde şikayet ettim de o otobüsün şeyi iptal oldu yani seyahat izinde. Hadi canım soracağım evet. ben yani garip bir şey merak ediyorum. Otobüs geri mi döndü sizi aldı yoksa bir sonraki otobüsle mi gitti? Hayır geri dönüp aldı yani beni unutup gidip sonra tekrar ya böyle bir yarım saat filan gibi bekledim böyle bir şey yani hani böyle çok lakayet bir e, seyahatti zaten. Hmm. O, şoförün kafasına bir şeyler düştü yukarıdan. Sonra Konya'ya uğradı çocuklarını gördü filan görmek istedi. Böyle bir yolculuğu uzattı. Kafasına bir şey düşünce çocukları aklına geldi demek. Herhalde. Fotoğraf düşmüş orada. Siz de ortamı öyle görünce 14B'de, 14B'de evet. de değiştirdiniz yani şeyinizi. Valla ben öyle yanımda bir bayan oturuyordu zaten. Çıkardım değiştirdim yani. Çünkü üzerime yapışmıştı tişört. Yani, yani sonuç gidemem. olarak e, herhalde öyle gidilmez. Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gülşen Hanım. Tekrar bekliyoruz sizi. Arayı açmayalım. Yayına. Tamam tamam oldu. Hoşçakalın. Hoşça bir telefon daha alıp reklama girelim. Ne dersiniz babyler. be baby tabii ki. O zaman son telefonu alalım ve telefonumuzu hatırlatalım. 210-30-30 Radyo Otun'un 98. özel gösterimine davetiye veriyoruz. toker lanetli kan. En enteresan kıyafet değiştirdiğiniz yer sorumuz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Ziya. Ziya Bey, hoş geldiniz. Bir sesiniz bir garip geliyor. Hoş... Neredesiniz şu anda? Ee, şu anda doğmuştayım, okula doğru gidiyorum. Bir bu konuşma kitleriyle falan mı konuşuyorsunuz Ziya Bey? Hayır canım öyle bir şey yok ee, Dolmuştayım da o yüzden sesim Acayip gelirse yer ondandır Peki Ziya abi hemen alalım o zaman cevabınızı e, bence otobüste e, aynı duruma maruz kaldım ama benimki biraz farklı bir ben e, e, o zaman İzmir'e gidiyordum. E, yanıma kuzenim oturmuştu. E, kuzenim uzun yolculukları pek fazla midesi kaldıramadığı için. Aman, e, aman e, tamam aman. tamam. <gülüyor> bir, bir kaza sonucu üstünüzü değiştirmek zorunda kaldınız. E, evet ve şey böyle o, yolun kenarına çektirdik otobüsü. İşte ben otobüsün arkasına geçip... <gülüyor> değiştirmek zorunda kaldım. Etraftaki araçlar böyle e, uzun farlarını yakarak be. Yani far size yardımcı olmaya çalışmışlardı. <gülüyor> görün <gülüyor> evet, görün evet, gö önünüzde düzgünlüğün kendi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben güzel. teşekkür ederim. İyi yayınlar koleğan. Sağ olun. Ol. Moder sabahlara. Moder sabahlara. Modern sabahlar Radyo Otobüsü Modern Sabahların son dakikaları sevgi dinleyiciler Radyo Otlu'nun 98. özel gösterimiz Tokerli Lanetli Kan 24 Nisan 2013 Çarşamba gecesi Armada Cinemaximum sinemalarında Radyo Otlu dinleyicileriyle buluşuyor herkesten önce bu özel gösterime davetiyeler veriyoruz bugün iki çift Davetiyesini bizden kazanacak. Sorumuz basitti. Bugüne kadar en enteresan nerede soyunmak zorunda kaldınız diye sorduk. Telefonumuzu verdik 210.30 diye. Bu 210 30'u /30 arayanlar arasında bir çekiliş yapacağız. Ama programımız bitmeden önce birkaç tane daha cevap alabiliriz diye düşünerek bir kez daha sorumuzu hatırlatalım. Bugüne kadar en enteresan nerelerde soyunmak zorunda kaldınız? Gördüğümüz bu kadarıyla ülkemiz maalesef Soyunma kabini sıkıntısı çeken ülkelerden bir tanesi insanlarımız olmadık yerlerde soyunmak zorunda kalıyorlar. Onlardan biri daha bir mağdur daha hattımızda. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. günaydın. Beyefendi radyonuzun sesini kısar mısınız? Tabi kıstım hemen şu anda. Hoş geldiniz yayınımıza. Kimle görüşüyoruz? Ben Ekim Uyar. Ekim Bey neredesiniz şu anda? Şu anda evdeyim. Ee, Sizi ne kattım? Öyle. Şu anda bir işim yok yani. Başkası var mı evde? Yok hayır yok yalnızım. Yalnız mı yaşıyorsunuz yoksa şu saatlerde herkes gidiyor ev size mi kalıyor? Yok yani aslında e, anneannemle birlikte yaşıyorum ama şu sıralar gittiği için ben 10-15 günü süre içinde şu anda yalnızım. Yalnızsınız koyuyor mu yalnızlık? Vallahi boğuyor ya. Hadi ya ne yapıyorsunuz? Yok. Kimse konuşacak Ders kimse yok. Okul evet okul falan var. Ders mi çalışıyorsunuz? Ders çalışıyorum. Tiyatro aynı zamanda rica e, ediyorum çalışıyorum falan öyle. Yalnızlık zor. No. zor. Kolay bir gelsin Hekim Bey. Teşekkür ediyorum sağ olun. Peki Hekim Bey nerede suyundunuz bugüne kadar en enteresan? Ee, bizim şöyle bir şeyimiz oldu. Şimdi lisedeyken e, futbol takımındaydık. Hı -hı. Futbol takımında işte e, öğlen tenefüsünde oynanıyor maçlar falan. Öğlen tenefüsünden bir ders önce bir on dakika önce falan izin aldık çıktık hocadan. İşte, e, nerede sorunacağız? tabii tuvalete gittik. Tuvalet çok küçük okuyor. Hı -hı. Sorulacak bir değil. Ne yapalım işte herkes derste Koridorda dedik hadi hemen halledelim falan. Neyse çıkarttık böyle eşyaları. Gayet biraz soyunduk falan filan. Bu Burada soyunduk. Ondan sonra e, maç yaptık falan. Sonra fark ettik ki koridorda kamera varmış. Ha. Güzel. Oca oraya kamera falan filan. Hoş ben, bir anı olarak da bıraktınız orada. Evet. Evet, evet ondan sonra yani para verseniz böyle bir herhalde e, şovu biraz almanız zor. <gülüyor> 8-10 kişi. Öyle bir soyunduk öyle. Ondan sonra o kayıtlar meraklıları için hala duruyor diye buradan da müjdeyelim. Herhalde duruyordur yani. Peki. Günlüğü... Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bir telefon daha alabiliriz. Bize anlatsana Ağa biraz. biraz Biz geç anlasana, kaldık. Evet. Ne yapıyorsunuz siz? Ya içeride çekim vardı. O çekimi yaptık. Çekim vardı ya. Güzel. Hı, ne güzelmiş ya. Oty şey tanıtım. Günlerinde rol aldıklar. Günleri aldık için çekim varmış. Hadi ya. Ne konuştunuz? İkimiz beraber mi? Tek tek mi? Yoksa... İkimiz beraber konuştuk. Sakın benim lafımı Bak, Yok canım ben şey söyledim. Ben çünkü benim kameralarına söyleyeceğim belli. Otlu'da da iş imkanı var dedim. O şey dedi. Yani bu arada insan sesi bir es. ne yapıyorsun falan falan der, der, dedim der, sonra Feyru yani. yerince hemen şey diye herkesin dinlenebileceği ortaya döndüm. Daha, i̇nsan sesi bir enstrümandır diyeceğim kameraya. Ha o denmiş. Şey zaten demesinler. Abi. Denmiş, o ya, denmiş Onu dediler başka bir şey bunun. İşte o denmiş. Bize o, de öyle dediler. O, o, o zaman de, şey diyeceğim Dalga yani. Dalga yayılmış yani. Onu başka biri dedi herhalde. Herkese Odtü'ye davet ediyoruz. Unutmayın Odtü'ler prenses olmak için bir prense ihtiyacınız yok. Ben kralın kızıyım mı?" diye sen onu istersen biraz Necim? çalış üstüne. Şey yap biraz süsle. Onu konuşalım. Şey de diyebilirim. Sahip olamayacağın şeylere bakma. Profilimden çık şimdi. O da olabilir. Ay benim kramp girdi ya Oktay. Tam şey yapamıyorum. Ben tam dinlemezsen tam ben. dinlemezsen bir Sil şey olur. Bir baştan adam. başlamak gerek bazen deyip kaçacağım. Onu paylaşmak ben. istiyorum deyip paylaşım için teşekkürler diye yorum yapayım o zaman. Tamam buldum ben net liste o zaman. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Elçin ben. Elçin Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş, hoş bulduk. Evdeyim şu anda izinliyim. Salmıyorlar mı sizi evet. evden? <gülüyor> yok, şöyle işe gitmedim. Ne? Bu ara biraz ezinliyim. Niye, ne oldu? Ee, ne ne ücretsiz, çok ne? ücretsiz ücretsiz izin kullanıyorum A ben de. Doğuracak mısınız A Elçin Hanım <gülüyor> Yok henüz henüz değil henüz o planlarda yok. Eşimin görevi nedeniyle yurt dışında bulunuyoruz ama şu an Türkiye'deyim ben. Hmm. Ne Yalan şey e yurt dışına çıkıyorum dedik dediniz. Eve mi saklandınız? Hava Biraz atmak cip, için. Cip, cip, olacağız cip, bir cip, yer. Bir, bir, birazcık öyle oluyor. Kabil'e çok gitmek istemiyorum. Hı hı. Ee, ondan dolayı bu ara buradayım. Ayacım yani. Hanım ne iş yapıyorsunuz bu arada? Biz onu öğrenmeyiz. Ben e, devlet tersi, kamu personeliyim. Ben de Sayıştay Başkanlığımla görev yapıyorum. Peki, kolay ee, gelsin dinliyorlardır kesin iş yerimde. Buradan Yakalandım. selam olsun yakalandınız ama gerçekten evet. izne ihtiyacınız var yani biz onu anladık telefondan. <gülüyor> Değil mi? Anlamışsınızdır. Evet, anladık ee, açılımını. Buyurun dinliyoruz. şeyden sizi. hemen şeyi şey söylemek istiyorum. Nerede soyundum? Ben çok sık seyahat ediyorum gezmeyi çok seviyoruz biz ailecik. İşte kültür tur eee ve turları, işte diğer doğa sporları aktiviteleri, dağcılık işte ilgili şudur budur. çok sık seyahat ettiğimiz için her türlü otobüsün her yerinde soyunma deneyimini yaşadım ben. Öğrenciyken orta arkeoloji topluluğunda bir arkeoloji gezisine gitmiştik. deriye düştüm. <gülüyor> Ve antik kentin ortasında soyunmam gerekti. De... En son o antik 10 bin seneden beri ilk <gülüyor> defa birisi soyunmuş oldu. <gülüyor> yani o çok komikti. İşte sütunlar var sağda solda her yerde. Turistler var filan. Ve ben orada soyunan bir tip. Böyle üstünü değiştiren bir tip. Bir de en son hatırladığım geçtiğimiz Ekim aylarında Ekim-Kasım gibi 15 günlük bir Avrupa turu vardı. Otobüsle 16 Avrupa ülkesini seyahat ettik ve 3 gece konakladık sadece. Bunun diğer zamanlarında tamamıyla otobüste hareket halindeydik. İşte yaşları 25 ve 35 arasında olan gençler olarak bir Avrupa Birliği projesi çerçevesinde. Otobüste soyunma zamanımız geliyordu. Üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Haydi da o erkekler aşağı. Bayanlar içeride onlar soyunuyor sonra biz iniyoruz beyler otobüse biniyor Bir otobüs dolusu insan <gülüyor> aynı anda soynan. çünkü zaman da kaybetmek istemiyoruz daha çok gezmek istiyoruz filan Koltukların otobüsün... arasına iyi baksaydınız <gülüyor> erkek sıkışmış olabilir <gülüyor> Zaten şeyimiz otobüsün içerisinde kamera varmış yine aynı muhabbet <gülüyor> böyle şozor en son bitti arkadaşlar şu kamera kayıtlarını kim almak istiyorsa alsın filan yaptı böyle kaptan bile verdi. Ama çubu, biz hepimiz soyunmuştuk yani hem kadınlar hem erkekler sırayla böyle 10 dakika İyi şimdi cumhuriyet tekrar benim falan tipler. Böyle kamera kayıtları elimize şey verdi filan. Ne kadar ee, güzel bir on, bir hatıra olarak kal. Avrupa şehirlerinin görüntüsünü ne yapacağız? Onun yerine arkadaşlarına. <gülüyor> evet, evet. Burası on, burası. 16 başkentte böyle soyunan tipler çünkü sürekli yoldayız, kokuyoruz. Anladık. Hiç, hiç, hiç <gülüyor> <değiliz>. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Çok teşekkürler Elçin Hanım. Görüşmek üzere. Ben, ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi Olsunlar, teşekkür ederim. Hoşça Hanım. Eee yani Kabe'le değil de diğer gezilerde. Diğer 16 başkenti. Peki programın son dakikaları bu duyduğunuz gonglar. O evet. yüzden isterseniz yavaş yavaş Ne yavaş? İvedi bir şekilde İvedi bir şekilde günün talihlerini belirleyelim. İki şanslı isim Ben burada ivedi caiz. bir tip var mesela. Oray <gülüyor> <gülüyor> Demirci. Hemen o zaman ben e, ivedi çarkını çeviniyorum. <gülüyor> e, çarkını çevir. Çar <gülüyor> i̇vedi çarkını çevirdim ve Fahir Erkan İşler. Erkan İşler. Ve Erkan Bey'le mecburen gitmek, Sireme, zor. gitmek zorunda kalacağım. Sinema'ya gitmek kalacağım. Çünkü en son Hayko'nun kolu serine gitmediniz. Evet o da bir refüze Cepkin. durumu oldu. Hayko Cepkin'in refüzesi. Hep tanıdıkları veriliyor radyo davet. davet. Gerçi evet bir kişiye daha Bir kişiye daha verelim bir kişiye daha olmadı. Yani, olmadı. Bir Bu sayılmaz. Bu sayıl... Hadi Egil sen söyle. Erkan Bey'e Ya sayılmaz dedim Erkan Bey'e verdik. verdik. Evet. Ee, şehirler Arası Mehmet Bey. Mehmet Taştan. Mehmet Taştan. Şehirler Arası yolda soyunan dinleyicimizi de e, buradan... Kardeş şehir ilan edik. şehrin kardeş şehir ilan edilmesine neden olmuş? Paylaşamamışlar çünkü. Mümkün, Mehmet Bey, şey. tebrik ediyoruz. Bizleri ararlarsa ee, davetliler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler. Ne diyelim. zaman? En azından onu bir söylesek. Tayyip, tabii ki. 98. O... Radyo özel gösterim olduğunu biliyoruz. 24 Nisan Çarşamba günü Armada Sinema Maximum sinemalarında saat 21:30'da başlayacak. Bu bilgileri de kabul buyurunuz efendim. Diyoruz ve modern sabahlardan. Size veda ediyoruz. Ankara Üniversitesi'ndeyiz bugün. Saat 2'de ödülümüzü alıyoruz. cerideyi Kantar ödülünü ilk kez dünya tarihinde ilk kez yılın radyo programı ödülü bir radyo programına veriliyor. <gülüyor> ee, bu özel ana e, şahit olmak istiyorsanız da sizleri de bekliyoruz Ankara Üniversitesi'ne. Ve veda şarkımız maalesef süremizi açtığımız için yok. Sizlere bir sonraki programın giriş jeneriğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.